Neden farklı dinler var, farklı milletler var? Kainattaki çeşitlilik ve değişiklik ve eksiklik bir nakıslık değildir. İlahi değerlerin, ilahi isim ve sıfatların çeşitliliğinden, evrenselliğinden ve bolluğundan ve zenginliğinden kaynaklanıyor. Yani biz Allah için elhamdülillah, Allah çok çok mükemmeldir diyoruz. Ne demek? Mükemmel demek. Varlığın her çeşidi, her rengi, her boyutu onda var demek. Onun için kavimleri ve varlık çeşitlerini bol tutuyor. Kur'an'da böyle ayetler var. Bizim katımızda her şey var. Bitmez tükenmez hazinelerimiz var diye ayetler var. İşte bu hazinelerden, gaybi hazinelerden, gayb alemindeki hazinelerden, dünyadaki aynalarda, farklı renklerde, farklı tecelliler, farklı milletler, farklı diller ortaya çıkıyor. Burada önemli bir nokta var. Bu kadar farklı milletlere rağmen, Farklı ırklara rağmen, ademiyet konusunda, insaniyet konusunda hepsinin genetik yapısı bir. Nasıl birbiriyle evlenince çocuk olabiliyor, ruhlarındaki birlik de birdir. Hissiyat farklı sadece. Yani mesela birisi men diyor, öbürü erkek diyor, diğeri rejül diyor. Fakat hepsinin ortak bir noktası şudur. Erkekliği tarif ediyorlar. Erkeklik diye bir kavram var. Sanki gayb aleminde erkeklik diye bir kavram yaratılmış... Bu dünyada sergilenmek üzere gönderilmiş. Bu sergide her insan hissiyatına uygun bir şekilde bir kelime takmış ona. İşte Adem'in üstünlüğü zaten buradan doğuyor. Allah meleklere dedi ki eşyaya isim takın. Melekler takamadılar. Onlar bizim gibi soyut değerleri bilemiyorlar. Fakat Adem takabildi. Her eşyaya bir isim taktı. Ve insanın isim takamadığı hiçbir şey yok gâinatta. Bu da insanın hayvan olmadığını gösterir. Sıradan bir tür olmadığını gösterir. Meleklerden bile üstün olan bir tür olduğunu gösterir. Demek çeşitlilik zenginliktir. Ve farklı tek bir varlığı sayısız varlıklara dönüştürme eylemidir. Düşünün ki tek bir Türk milleti var. O zaman tek bir çeşit varlık olabilir. Ama hissiyat farklı olunca, kelimeler farklı olunca, ortam farklı olunca, alem farklı olunca, fertler adedince, milletler adedince, Asırlar adedince, kabileler adedince, evler adedince, kişiler adedince aynı hakikatin farklı farklı boyutunun teksir edilmiş şekli olur. Ve Allah sonsuz olduğu için adeta sonsuz şekilde yaratıyor. Diyeceksin ki bu kadar çok varlık ne işe yarar? Yarar. Ahiret alemi çok geniş bir alem. Orada onu seyredecek, zevk alacak, tadacak insanlar, ruhaniler, çinler, melekler var. Hücurat suresinde şöyle denilir. Bu çeşitliliği biz yarattık ki birbirinizle tanışıp varlığınızı arttırasınız. Yoksa birbirinize düşman olup birbirinizi kesesiniz, yiyesiniz, asasınız diye değil. Bütün mesele şudur. İngilizler bir işi genişletiyor, Türkler başka bir işi genişletiyor, Araplar başka bir işi genişletiyor, Amerikalılar başka bir işi genişletiyor. Herkes bir sahada ihtisas yapıp bir işi beceriyor. Takas yapınca her bir millet, adeta yeryüzündeki milletler kadar zengin olmuş oluyor. Az masrafla çok ürün elde etme sistemidir bu. Bunu bilmeyen insanlar insanlığı bilmiyorlar. Sanki tabiattan doğmuş, gelişmiş ve tesadüfen İngilizce öğrenmiş, Türkçe öğrenmiş, Arapça öğrenmişler. Hayır, tesadüf yok. Diller o kadar canlı, o kadar kurallıdır ki bu da insan için bir mümeyizdir. Yani alamet-i farikadır. Bütün diller... Yaklaşık 160 tane yaşayan dil var. Belki 170 bin tane de tarihte dil gelmiş, geçmiş, tarihe karışmış. Hepsinin kuralı var. Hepsinin düzeni var. Yani insanın dili böyle tesadüfen gelişmiş bir hadise değildir. Allah'ı gösteren bir ayettir bu diller. Yüzlerimiz ve dillerimiz Allah'ı gösteren birer ayettirler. Nasıl insanın yüz hatları hiç birbirine benzemiyor? Her bir insan ayrı bir mühür vurulmuş. Her bir insan, hatta her bir ırk Allah'ın bir ayetidir. Irk olarak da yüzler farklı ya. Hem ırk olarak, hem fert olarak, hem aile olarak böyle sayısız mühürler var. Allah'ın varlığını ve birliğini bildiren mühürler. Diller de öyle. Ses tonları, ses telleri, dil kaideleri, dil kuralları, her birisi Allah'ı gösteren, Allah'ın isim ve sıfatlarını yansıtan birer ayet ve belgedir ki, kainatın yaratılmasının sebebi budur. Bu kavramları öğrenmek. ''Ben edebiyatı çok seviyorum. Dili çok seviyorum. O kadar zevklidir ki bir edebiyat kitabını okumak. Her bir dil bir müzik gibidir. Nota çıkartabilirsin ondan. Dolayısıyla Allah'ın yaratması her sahada mükemmel olduğu gibi farklı dilleri, farklı milletleri, farklı kabileleri yaratması da gayet yerinde çok güzel, çok mükemmel bir hadisedir. Bir şey daha söyleyecektim. Ve insan dedik ya gayb aleminde var, diller de gayb aleminde var.'' Yani zikrinde, namazında, miracında, kanununda, beşeriyetinde, dininde, imanında nasıl dünyada bir ses olarak fonetik bir kavramlık yönleri var, bu hakikatleri insanın kalbinde de var. Genetik kod olarak. Hatta ben iddia ediyorum, iki tane insanı bir adaya bıraksınlar, ki bunu İbni Sina da iddia ediyor, İbni Tüfeil de iddia ediyor. Bu iki insan, bir kadın, bir erkek, Yaklaşık 3000 bin sana sonra dili öğrenecekler, kavramlar öğrenecekler, müzik öğrenecekler, inanç sahibi olacaklar. Yani fıtrat ve dinin söylediği kavramlar evrenseldir. Dinin ana kanunları, ana ilkeleri evrensel olduğu gibi kelimeleri de evrenseldir. Allah bizi gerçek insan yapsın, gerçek Adem yapsın, gerçek dindar yapsın ve gerçek dengeli gidebilen bir yaratık yapsın ki bu dengeli giden insanın ismi Müslümandır. Kur'an buna özellikle Müslüman diyor.